24. konu Saad bin Muaz'ın kabilesi olan Abdul Eşeli İslam'a davet etmesi ve onların da Müslüman olması. Kavmi Saad'ın karşıdan geldiğini gördüklerinde şöyle dediler: "Allah'a en ki o yanımızdan ayrıldığı sıradaki yüzünden farklı bir yüze sahiptir. Daha yumuşamış ve öfkesiz görünmektedir." Saad onların yanına geldiğinde Eşel oğulları, "Siz beni nasıl tanıyorsunuz?" dedi. Onlar da: "Sen bizim efendimizsin." Fikir bakımından en üstünümüz, nefis bakımından da en temizimizsin, dediler. Bunun üzetine Sad, Allah'a ve onun Rasulüne iman edinceye kadar sizin erkekleriniz ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun. Ta ki siz Allah'a ve Rasulüne iman edinceye kadar haram olsun, dedi. Andolsun ki daha akşam olmadan önce Abdul Eşil yurdundaki bütün erkekler ve kadınlar Müslüman oldu. Esad ile Musab birlikte Esad bin Zürare'nin evine gittiler onun yanında kalarak halkı İslam'a davet ettiler, böylece içinde Müslüman kadın ve erkeklerin bulunmadığı hiçbir ensar evi kalmadı, ancak şunlar müstesna, Beni Ümeyye bin Zeyd, Beni Hatme, Beni Vağıl ve Beni Vakıf ki bunlar evse bağlıydiler, Esat Esad bin Zürare, Musab bin Ümeyye ile birlikte Merek Kuyusu başına veya ona yakın bir yere gelerek oturdular, onlar çevre halkından olan Müslümanlara haber gönderdiler, onlar da gizlice gelerek bu ikisinin yanına oturdular. Musab bin Umey Müslümanlarla konuştu ve onlara Kur'an okudu. Fakat bunlar Sa'd bin Muaz'ın kulağına gitti. Sa'd silahını kuşanarak oraya geldi. Elinde bir mızrak olduğu halde yanlarında durdu ve şöyle dedi: Siz neye güvenerek bu kimsesiz, garip kişiyi Musab bizim mahallemize getiriyorsunuz? O bizim zayıflarımızı batıl şeylerle kandırıyor. Onları batıl şeylere davet ediyor. Siz ikinize gelince Esat ve Musaba bundan sonra bizim himayemizi göremeyeceksiniz dedi. Sonra onlar ikinci kez yine merek kuyusuna veya yakınına geldiler. Saad bin Muaz'a ikinci kez haber verildi. Fakat bu sefer daha yumuşak bir tehdit savurdu. Esat onun bu yumuşaklığını görünceye dayımın oğlu, onun sözünü dinle. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürsen reddet. Hayır işitecek olursan ona icabet et dedi. Saad peki o ne diyor, diye sorunca Musa ona şöyle dedi, ha mim, apaçık, veya açıklayıcı, kitaba yemin ederim, biz onu, akıl edesiniz diye Arapça bir Kur'an kıldık, Saad valahi ben ancak bildiğim şeyleri işitiyorum, dedi, böylece Allah'ın onu hidayete erdirmesiyle dönüş yaptı, fakat dönüş yapıncaya kadar da Müslümanlığını açığa vurmadı, kavmine döndü ve kabilesi olan Abdul Eşil kabilesini İslam'a davet etti ve imanını açıklayarak şöyle dedi, Küçük büyük, erkek kadın her kim bundan şüphe edecek olursa bundan daha iyi ve daha çok hidayete erdirici bir şeyler getirsin de ona tabi olalım. Andolsun, bir emir gelmiştir. Boyunlar onun önünde yumuşacıktır. Bunun üzerine Abdul Eşil kabilesi Sa'd'ın Müslüman olduğunu anladılar ve onun kendilerini imana davet etmesiyle de, değersiz bazı kimseler dışında hepsi Müslüman oldular. Bu suretle bu mahalle tamamı Müslüman olan Ensar mahallelerinin ilki oldu. Bundan sonra da Musab bin Umeyr Mekke'ye, Hazreti Peygamber'e döndü.